Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur Merhaba açık mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amr Yıldırım. Yine telefon kaydı ile bir bağlantı yapmaktayız. Bugün üç sevgili konuğum var. MEF Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden kendileri Arda İnceoğlu, Başak Eren ve Derya Uzal ile birlikteyiz. Daha öncelerde bu programlarda sık sık bahsi geçti. MEF'in yap stüdyoları üzerine daha sonra alternatif mimarlık pratikleri üzerine yüksek lisans programını konuşurken de bahsi geçmişti. Şimdi geçtiğimiz haftalar da taze olarak bir Yayınları çıktı tasarlı ve yap stüdyoları olarak yaptıkları çeşitli üretimlerin açık kaynak olarak paylaşıldığı şu anda sizlerin de görebileceğiniz erişebileceğiniz bir yayın hem bu yayın özelinde konuşalım hem de tasarlı ve yapın geçtiğimiz stüdyoları da geçtiğimiz aylarda gerçekleştiği neler yaptılar nasıl çıktılar oldu onları konuşalım dedik özellikle yaz aylarında yangından etkilenen Bodrum Mazı köyünde çalışmalar gerçekleştirdiler hepimizin de gündeminde oldukça yakıcı bir biçimde. Burada da programlarda da ele aldığımız konulardı. Neler yapıldı, nasıl bir süreç izlendi. ilerleyen dakikalarda konuşacağız kendileriyle diyeyim. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Birlikte olmak çok güzel, telefonla da olsa diyeyim. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Çok... Merhaba. Merhaba. Merhaba hepinize. Şimdi öncelikle ben yayını da duyurmuş oldum. MEF tasarlı Yap Stüdyoları'nın yayınının çift dilde yayınlandığını da söyleyelim. Açık kaynak olarak kendinizin de üretebileceği bir paylaşım olarak da bu yayının çıktığını söylemiş olayım. Belki öncesinde nedir bu Tasarla Yap Stüdyoları? Sizden kısaca bir bilgi alarak başlayabiliriz bilmeyen dinleyiciler için. E, tabii ki hemen hızlıca anlatabiliriz. E, şöyle tasarla yap stüdyoları 2015'ten beri yani e, MEF e, fakültesinde yani mimar fakültesi açıldığından beri yaz stajı olarak e, bizim gerçekleştirdiğimiz bütün birinci sınıf öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir staj e, bu staj dolayısıyla öğrencilerle birlikte yürütücüler e, bir e, bir fark etmez esasında konuya göre e, bir e, tasarımı e, ortaya koyarak onu tasarlıyorlar elleriyle işte genelde kullandığımız e, ahşap malzemelerle o konuya yönelik e, ya da o soruna yönelik çeşitli cevaplar üretecek projeler e, yapıyor. E, 2015'ten beri olduğu için sayısı epeyce oldu. Şu an toplayamıyorum zannediyorum Bir, e, toplam proje sayısı 40'ı geçti 50'ye yaklaştı diye hatırlıyorum. Bu esasında hani genel olarak özeti böyle. Ancak 2020 yılında herkesin bildiği üzere COVID dolayısıyla biz bu işi e, gerçekleştiremedik. E, ve bir sene sarkmak zorunda kaldı. Çünkü eğitim bildiğiniz gibi çevrim içine geçti. Ve biz nasıl çevrim içi gerçekleştireceğimizi e, bu deneyimi bilemedik. E, 2021 yılında Tekrardan açık kaynaklı olarak ele aldık. Açık kaynaklı olarak ele almanızın sebebi dediğim gibi bu deneyim neye aktarılabilir, neye dönüştürülebilir gibi bir mevhumla ortaya çıktı. Tabii ki de ilk seferinde böyle çeşitli refleksler gösterdik. Çünkü yap e, yerine bir şeyin konması zor bir pratikti. E, ve aslında böyle hani, bulaşmadan ya da e, elden ele vidalamayı uzatmadan nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Ee, ve esasında yani şöyle bir durum var. Normal eğitim sisteminde doğru ya da yanlışa dayanan bilgiyi teorik ve hap olarak paylaşabiliyorduk derslerde. Ee, aslında yani çoğunuzun bildiği gibi hani aşırı konuşarak ya da görsel dünyayı seferber ederek bilgiyi aktarıyorduk. Ama yapmak böyle bir şey değildi. Ee, yani yapmayı, o craft olanı Zoom, e, üstlenemedi. Bu Hı -hı. sebeple e, biz e, bunu nasıl cevap bulabiliriz diye e, çeşitli yöntemler ürettik Aslında bu da e, yani bu çözümde hani açık olma meselesi de bu paylaşma hali de buradan e, ortaya çıktı diyebilirim. Hı -hı. Yani aslında bu tasarlayıp stüdyolarının birden çok amacı var. Biri işte öğrenciler için e, yapmak hem tasarlamak hem yapmak. Bu süreci baştan sona kendi elleriyle yürütmeleri iken öte yandan e, sosyal sorumluluk gibi amaçları da var. İhtiyacı olan yerlerde e, ihtiyacı olan kişileri erişemeyen kişileri tasarımla oluşturmak gibi bir niyeti de var. E, uzaktan bunu nasıl yaparız diye düşündüğümüzde e, açık kaynaklı bir şey yapmak bunu e, daha da yaygın Yapabilmenin acaba bize kapılarını aralar mı diye düşünerek yola çıktığımız bir şeydi. Böylece belki her sene bir yere ulaşıyorken bu sene birden çok yere e, aynı şeyin çoğalarak büyüyerek e, ilerlediğini görmek mümkün olabilir diye umarak başladık. Evet bir yandan da böyle bir yayın fikri sizin tasarlı ve yap stüdyolarının çok böyle kendine içkin olanda bir süreçle gerçekleşmiş gibi ben gördüm. kolektif bir süreçle ilerlemiş bir yandan açık kaynaklı olması sizin stüdyolardaki pek çok endişenizle de örtüşüyor diye ben düşünüyorum. Belki nasıl bir yayın süreci izlediniz, içeriği neye göre ele aldınız, neler var içinde onları da sorabilir miyim bunun üzerinden? E, bu yayın aslında sadece son sene açık kaynaklı yaptığımız e, üretimin e, çıktılarını içeriyor. Çünkü o tema içerisinde toplanan projeleri bir araya getirdiğimiz bir yayın. E, burada son sene ürettiğimiz e, dokuz proje yanılmıyorsam e, bütün çizimleriyle işte uygulanan prototipleriyle beraber yer alıyor ve de e, evet kolektif olarak üretilen bir kitap bütün öğrencilerin çizimlerini yaptığı işte bu kitap için kendine düşen parçasını hazırladı sonra yine öğrenci asistanlarca e, dizgisinin yapıldı işte bizim arada müdahale ettiğimiz e, belki bir araya getirdiğimiz bir kitap oldu Öteki yayınla yani öteki e, tasarla ve yap pratikleri şu anlık bir kitap halinde değil belki ileride onu da olursunuz. Böylece bu vesileyle bu yeni yayınlar vesilesiyle de tekrar bir araya gelir konuşuruz diye ben de dileğimi göndereyim radyo dalgalarıyla. Neler var peki bu kitabın içeriğinde. Bir yandan dinleyicilerimiz inceleyebilirler. Onu da duyurmak isterim. MEF Üniversitesi'nin Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi internet sitesine girerseniz yayınlar bölümünden erişebiliyorsunuz şu anda. Bir yandan dinleyicilerimiz bizi dinlerken kitabı inceleyebilirler ama bu fırsatı bulamayanlar için de ben sizlere sorayım neler var ya da nasıl bir araya getirdiniz? Neler buradan açık kaynak olarak üretilebiliyor diye. Ee, şöyle cevap verebiliriz buna herhalde. Burada az önce ile getirdiğimiz e, hani bir işi yapmanın bulaşma gücünü arttırmak üstüne, yani o motivasyonda ortaya çıkmış bir e, iş kitap. Ve aslında bu deneyimin tekrarlanabilir en küçük parçasındaki üretimlerin e, bir olay zinciri halinde nasıl verileceğine dair bir deneyimdi kitap. Yani şöyle esasında, kitap, İşler üretilirken ortaya çıkması açısından ilginç. Yani onlar böyle fragmanları halinde ortaya çıkıyor. Çünkü biz işi biraz böyle komplike kurguladığımızı e, hatırlıyoruz. Şimdi Başak'la program dolayısıyla böyle kısaca bir konuşurken e, belki süreci böyle çok hızlıca anlatabilirim. E, ki aslında kitabın arada böyle saçaklanarak nasıl çıktığını göstermek için çok pardon. E, böyle... Bu süreci tabii ki de çok kısa sürede mümkün kılmaya çalıştık. Çünkü iki haftalık bir süreçte hem kitabı hem de üretimleri ortaya çıkarmayı planladık. Ve burada işte ilk yürütücülere bir eğitim planlandı. Ondan sonra işte çok basit birkaç ipucu aktardık onlara. Ve ya atölye aşaması zordu çünkü presizyon ve hatalı hatasız bir üretim yapılmak e, gerekiyordu. E, ve esasında bu bütün şey, sorunları elemek için bir e, başlangıçtı. Daha sonra Başan belirttiği gibi öğrenci asistanlar öyle bizim hem siyensi çizim altlarını hazırlamamızda hem de bir kitapçık altını hazırlamakta bütün üretimleri onun içine koymak için yani bütün üretimler neler çeşitli örneklerin biz esasında bu tasarım feedbackini Nazmiye Anaokulu ve İlk Anaokulu ve Ortaokulundan alarak ve Beşiktaş Belediyesi'nden alarak yani böyle çeşitli ee, evrensel böyle gerekliliklere indirgeyerek işte kitaplık oturma elemanı, e, işte köpek barınma birimleri gibi böyle birim e, o işleri bir tasarım verisi olarak alarak onları e, böyle bir şekilde çözmeye çalıştı. Bütün gruplar farklı projelere çalıştı ve e, bu tasarlama sürecinde bildiğiniz gibi tasarlama süreçleri oluyor. Ama buradaki veri işte CNC nasıl çalışır? Prezizyonlu bir çizim nasıl ortaya konulur gibi böyle e, aşina aldığımızdan biraz daha farklı bir süreçti. O yüzden hem tasarımı anlamak, anlatmak, ortaya çıkarmak hem de bunu tekrardan yapacak insanlara anlatmak üzere böyle o bilginin saçaklanması dediğimiz şeyler biraz onlardı. Yani hem kendi yaptığımızı nasıl yaptığımızı anlatmak üzere esasında bu kitapçıklar ortaya çıktı hem de e, bu çizim setini alan yani bildiğimiz Ikea mobilya gibi alan bir insanın onu nasıl üreteceğine dair bir bilgi üretimi de oldu. Bu yüzden e, işler çok bölünebildi öğrenciler arasında. Farklı gruplar, farklı deneyler yaptı. Biri e, işte bazı mokap e, yapılması gerekiyordu okula gelip. ya yani Böyle hem fiziksel, fiziksel tabii ki de işte birbirimize çok değmeden birbirimizi çok görmeden olan kısımlar içinde ama herkes bilgisayarlarından bir şekilde bu haznenin içine bir şey atabildi bu kurgu sayesinde diyebilirim. Hı hı. E, projeler olarak da şeyler var aslında. Bizim alıştığımız tasarla ve yaplar daha büyük ölçekte şeyler, e, mimari ölçekte diyebileceğimiz ve alana çok özgü şeyler. Bu sene tabii uzaktan yapmak ve e, bu... CNC gibi bir teknolojiyle yapmak gibi e, kısıtlar sebebiyle daha mobilya ölçeğinde şeyler yaptık. Bu sayede aslında daha da üretilebilir, herkesin belki alıp yapabileceği şeylere dönüştü. Örneğin kitaplık okuma birimleri, oturma birimleri, işte oyun alanları, derslik birimleri gibi ana sınıfı ve ortaokul için yapılan mobilyalar ek olarak da kuşlar ve köpekler için e, barınma alanları olarak şeyler var. İnsanlar eğer ki uygulamak isterlerse e, bu çeşitlilikte şeyler, projeler bulabilirler. Evet yani bir yandan da hem bir tür tasarım yöntemi olarak bu yayını oluşturuyorsunuz. Aynı zamanda da burada bir sosyal fayda gözettiğinizi ifade ediyorsunuz. Peki dinleyicilerimizden bunu üretmek isteyenler olursa nelere ihtiyaçları olacak? Onu da sorabilir miyim bilmeyenler için? E, tabii. Aslında bir kitap Var. Kitap sayesinde e, üretimi nasıl yapacaklarını biliyorlar. Bir de bizim e, bu kitaplarla birlikte paketlediğimiz e, AutoCAD çizimleri var. Bunlar DXF çizimleri. Bir CNC'ye gidip e, o AutoCAD dosyasının içindeki levha boyutunda ya da kaç tane gerekiyorsa bir birimi yapmak üzere. E, o çizimde bir CNC'ye istediği malzemeyle ya da tabii ki de bazı optimizasyonlar gerekebilir. E, biz e, plywood kullandık bunun için. E, başka malzeme için dediğim gibi optimizasyonlar gerekebilir ama bu setle birlikte e, bir üretime kolayca e, üretebilirler, kendileri kullanabilirler, çoğaltabilirler, e, farklı elemanlar, farklı gruplar halinde kullanabilirler. Hı hı. Yani 15 milimetrelik kontraplak ve birkaç vidayla yapılabilir projeler. Yapan olursa ya da farklı malzeme deneyen olursa bekliyoruz yani sonuçları neler olacak diye. Şimdi bir yandan da siz bu tasarlı ve yap stüdyolarına... 40'ı geçti 50'ye yakın dediniz yani dile kolay pek çok farklı yerde pek çok farklı atölye gerçekleştirmiş oldunuz. Bunlardan sonuncusu da bu sene gerçekleşti. Hani belki hem bu kitabın içeriğinde neler var onu da derinleştirmek zenginleştirmek için son çalışmada neler yaptınız ben onu da sorabilir miyim? Ozan Avcı bugün bizimle değil o tasarla ve yapın yürütücülerinden biriydi. Arda Hocam siz de. Bodrum'daydınız diye yanılmıyorsam, o şekilde ben biliyorum. Nasıl geçti bütün bu süreç? Ee, şöyle oldu nasıl başladığından bahsedeyim. İşte yanılmıyorsam Eylül ayındaydı değil mi bu e, Türkiye'nin güneyin bölgelerindeki yangınlar? E, Hepimizler ki büyük bir dehşetle ve nasıl destek olabiliriz diye izliyorduk. Çok da kolay bir şey değil aslında destek olmak. Çok naif de olabiliyor bazen bu tür e, olumlu e, niyetler. Bizim öğrencilerimizden geldi bu inisiyatif. Bu açıdan e, çok değerli buluyoruz. E, büyük sınıf öğrencilerimizin hepsinin daha önce tasarlayak deneyimi var ve kamu yarına proje üretmenin de e, tadını diyelim e, almış öğrenciler dediler ki buraya bir şey yapalım bir tasarılayap yapalım bu yangından e, zarar görmüş bir yerleşime gidip bir proje yapalım diye başladılar ve ondan sonra birlikte bir grup oluşturduk e, okula bir çağrı yaptık o bölgede yaşayan Bodrum bölgesinde yaşayan öğrencilerimizi ve bir e, bu grubun içine Bodrum'da yaşayan e, e, dostumuz Ahu Sötkmen da katıldı e, mimar kendisi ailesi de Bodrum'a yerleştiler bir süredir ve e, bağlantılarımızı yerel yönetimle e, ve okulu okulla e, Ahu kurdu bu çok çok önemliydi ve sık sık işte Eylül'den itibaren e, birkaç toplantıyla e, tasarım süreci yanılmıyorsam 2000 İkinci haftasında yapıldı. Ekim'in ikinci haftasına kadar süreci aslında tartıştık. Nasıl yaparız? Gider miyiz? Kaç kişi gideriz? Nasıl bir grup oluşur? Kaç kişilik bir tasarım ekibi kurarız? Nasıl bir süreçle bu öğrenciler seçilirler? Bunları tartıştık. Ve aslında şu açıdan da enteresan oldu. Yine bu süreçte işte 20 kişinin sonuçta Bodrum'a gidebileceği ve iki yürütücünün gidebileceği ortaya çıktı. Çünkü Bodrum Belediyesi bize destek oldu. Kalacak yer ve konaklamayı ve yemekleri Bodrum Belediyesi sağladı ve bütün malzemeleri sağladı. Burada onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ve Duyuru yaptık okula. Aşağı yukarı 80 öğrenci başvuru diyebiliyorum. Bunların içinden belli bir şeyle belli bir şey çerçevesinde hakkaniyetlik çerçevesinde 20 öğrenci seçildi. Ve 29 Ekim haftası işte hangisi oluyor? 25 Ekim miydi? Pazartesi günü. Cumartesinden bir sonraki Cuma'ya kadar biz bu üretimi yerinde gerçekleştirdik. Çok özet olarak süreç böyle gelişti. Evet, aslında hali yoğun da bir program olmuş, birkaç gün içinde gidip oraya hızlıca yapıp evet. geri dönmek gibi. O orada süreç evet. nasıldı? Yani neler yaptınız, nerede kaldınız, neler çıktı, nasıl bir ortamdaydınız, insanların tepkileri nasıldı? Evet. Şöyle oldu. Tasarımı İstanbul'da yaptık. Ee, biraz online, biraz Stüdyoda buluşarak ağırlıklı olarak da Ozan yürüttü. Bunu Ozan Avcı yürüttü. Ben ona çok şey yaptım. Iz, uzaktan izledim diyelim. Ozan çünkü çok kuvvetli e, deneyim e, var bu, bu, bu e, tasarlı yap süreçlerin yönetmesinde. E, tasarım süreci işte aşağı yukarı bir hafta 10 gün sürdü. Ama belli, tabii ki çok detaylı bir tasarım süreci değil bu. Çünkü uzaktan yapıyoruz. E, yeri çok bilmiyoruz. Ahu gidip e, işte e, okul müdürüyle konuşuyor ki okul çok büyük destek oldu bize maddi manevi ee, işte video çekiyor yol diyor yani tasarım kaba bir kaba demeyim de bir yere kadar ım, inceltilmiş bir fikir projesi olarak gelişti ee, Bodrum'da Bodrum Belediyesinin e, Mazı köyüne çok yakın yukarı Mazı köyüne çok yakın kurduğu bir afet merkezi var bir konteyner köy diyelim ee, işte bu şeyden e, e, yangından etkilenen köyler için kurulmuş önce ama ona Köylülerin artık orada barınmasına ihtiyaç kalmamış. Bu e, yangından etkilen ormanları kesen ve orayı düzene alan ormancılar kalıyordu. Geri kalan yerlerde de biz kaldık. Ve telefonun çekmediği hiçbir şeyin ortalığında bir yerde. O aslında çok enteresan oldu bir açıdan. Bir takım ruhu oluşturmak adına oldukça enteresandı. O çok iyi oldu. E, belediyenin verdiği servisle sabahları gidiyorduk okula şantiyemizi kuruyorduk. Akşamları da yine okula dönüp. Ee, uyuyorduk aslında pek de başka yap şey yapacak enerjimiz kalmıyordu. Şöyle oldu tasarımı e, yerinde yerleştiğimiz gün yanılmıyorsam cumartesi öğleden cumartesi işte sabah uçağıyla gittik e, Bodrum'a. Cumartesi 2 gibi şantiyeye yerleşmiş olduk ve tasarımı tekrar orada yerine adapte ettik. O süper önemli bir süreçti belki de bütün sürecin en önemli kısmı. E, ondan sonra çok hızlı bir şekilde üretimi yapabildik. Yani şaşırtıcı ve hızla yaptık. Yani işte 4 günde falan bitmiş oldu. Ee, o aslında bazı açılardan çok ilginç olduğunu söyleyebilirim. Oldukça büyük bir tasarımdı çünkü. Evet ve sonunda bu birkaç günlük yoğun sürecin sonunda da yaptınız ve sonrasında İstanbul'a döndünüz. Haberleri alıyor musunuz şu an? Hani ne durumda, nasıl kullanılıyor, fotoğraflar, videolar, havadisler geliyor mu size? Evet evet <gülüyor> bir sürü gündemimiz o kadar yoğun ki doğrusu e, okul müdürünü bile arayıp tekrar şey yapamadık soramadık ama şöyle bir şey oldu e, çok aslında tatlı bir durum oldu normalde biz bu projeleri yazın yaptığımız için de hep, hep kamu yararına işte okullar için ya da anaokulları için yapıyoruz öğrenciler ortalıkta olmuyor Nazimiye'ye gittiğimizde de Tunceli Nazimiye'ye montaja gittiğimizde de öğrenciler yoktu bir hafta sonu gitti çünkü ama bu sefer okul çalışıyor olduğu için biz e, uygulamayı yaparken öğrenciler ortalıktaydı. Çok ilginçti aslında. Gelip soruyorlardı, işte bu, e, bizim için bir oyun alanı yaptığımız için teşekkür ederiz abi, amca diyenler oluyordu. Ya da bu kadar okul arasında bizimkini niye buldunuz diye posta koyan öğrenciler oluyordu artık. Nasıl, e, <gülüyor> ne duydularsa ailelerinden, şey olarak e, başka nedenlerden dolayı. O e, ortamda öğrencilerin yanında onu yapmak çok ilginçti aslında. Ve haftanın sonunda 29 Ekim Perşembe'ydi herhalde. Perşembe günü de 29 Ekim törenine Cumhuriyet Bayramı kutlamasına bütün köy davetli. Çok aslında göz yaşartıcı bir ortam oluştu. Her taraf süslenmiş. Öğrenciler tabii ki şeyler hazırlamışlar. Tören için şarkılar, oyunlar, şiirler hazırlamışlar. Biz onlara katıldık. Ve o törenin sonunda da yine daha da göz artıcı olan bizlere plaketler hazırlamışlar. Bunları verdiler teker teker bütün öğrencilerin isimlerini çağırarak. Böyle çok büyük bir kutlama olmuş oldu. Ve onun da devamında küçük bir kukla sahnesi üretilmişti e, proje kapsamında. Bir oyun alancı ve küçük bir kukla sahnesi ve onun e, izleme alanları. Orada bir kukla e, gösterisi düzenlendi. Gene Bodrum'daki bir ekip tarafından bütün okul çocukları da onu izlediler. Yani böyle çok aslında bir crescendo gibi bitiş oldu. Normalde biz projenizi yaparız, biter ve kullanılmadan teslim eder gideriz. Ancak nasıl kullanılacağını hayal edebiliriz. Dolayısıyla bütün e, kullanımını e, çok özel bir şekilde görmüş olduk. Ama ondan sonra e, bir şeyimiz olmadı doğrusu. O e, bizim de ettiğimiz olabilir. Tekrar bir ulaşıp okula nasıl gidiyor, ne oldu bir tarafı, koptu mu, yıkıldı mı, çöktü mü ya da öğrenciler ne düşünüyorlar diye sormam, sormam, sormamız lazım. Belki bizi dinliyorlardır. Bunun üzerine de fotoğraflarını gönderirler. Evet olabilir. <gülüyor> Neden <gülüyor> olabilir. olmasın? Çok güzel, çok da keyifli evet. olmuş. Dediğiniz gibi genelde böyle yazın gidip hani bitirip geri dönerken böyle bambaşka bir orada kullanıcılarla gelecek kullanıcılarla diyelim birlikte olmuşsunuz. Şimdi bir yandan da 40'ın üzerinde 50'ye yakında tasarlı ve yap stüdyosu gerçekleştirdik dediniz. Bunların bir kısmının örneğin Nazmiye'nin bahsi geçti programda ama dinleyicilerin de erişe Bileceklerini Yeniden bunların web sitesine erişilebilir olduğunu söylemekle beraber başka neler vardı? Hani kısaca aktarmak isterseniz şurada şunu yaptık burada böyle bir çalışma gerçekleştirmiştik gibi aktarabilecekleriniz de sorabilir miyim? Ee, yani genel esasında web sitesinde bir de harita var. Çünkü bayağı arttı sayıları e, tasarla yapların. İstanbul içinde her zaman bir seçenek oluyor tasarla yap yapmak. Yani genel olarak projeleri böldüğümüzde ama böyle ilk akla getirdiğimde e, bir proje e, şimdi düşünüyorum e, haritayı bir Mersifon'da bir proje, e, proje vardı. E, daha sonra Kıbrıs'ta bir proje yapıldı. Daha sonra Antalya'da bir grup e, olarak gittiğimizde e, hatırlatın hepsini hatırlamıyorum çünkü <gülüyor> Aydın Kasaplıay'da bir proje olmuştu. Böyle hani o pandemi öncesinin Arda Hoca'nın anlattığı güzel anıları yaşadığımızı hatırladım şimdi. Çünkü o hakikaten çok verimli oluyor ve çok eğlenceli kamp halinde oluyor. Ama yani ne kadarı hayatta arada fotoğraflar geliyor proje ortaklarımızdan ya da orada olan insanlardan. O çok heyecanlı bir şey. Onların yaşıyor olduğunu görmek. Var mıydı başka Tam hatırlayamadım ama. İstanbul içi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilios kampüsünde iki tane proje vardı. Merzifon, Aydın, Fethiye, Antalya'da hem Akseki'de hem İbrada'da, Ermenistan'da, Kıbrıs'ta ve İstanbul'da bayağı bir okul. Genelde okullar ve belediyelerle işbirliği halinde oluyor ki e, kamu yararına bir şey yapmak niyetiyle olduğu için. Yani kamusal alanlarda aslında böyle denk gelinebilir gezerken. Yani tabii bir yandan da bu kadar farklı şehirlerde, farklı ölçeklerde, farklı zamanlarda böyle projeler yapmak... Tasarımlara karar vermek, malzemeleri işte işbirlikçilere erişmek, öğrencilerle oraya gitmek, kalmak falan hani bunun lojistik problemleri üzerine bence bambaşka bir program yapmalıyız. <gülüyor> Ki kalabalık da gidiyorsunuz yani hani 20 civarında öğrenciyle gidildiğini en son Bodrum'a söylemişti, aktarmıştı Arda Hoca yani 80 civarda başvuru olduğunu söylediler. Hani bütün bunları da böyle bir yaz tatili dönemi içinde ayarlaması, etmesi, gitmesi hani bir yandan da tasarım bir tür tasarım pedagojisi Olarak bunları yapıyor olmanızda hani bambaşka bir deneyim olsa gerek yani 2015'ten beri dediniz aslında 6. yılında dolduruyor epey bir zaman olmuş tüm bunlarla ilgili daha derinlikli bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimizi tekrar web sitesine ben yönlendirmiş olayım. Aynı zamanda da daha farklı bir deneme olarak diyeyim. Gerçekleştirdiğiniz henüz yeni yayınlanan bu tasarlı ve yap stüdyolarının açık kaynak projelerinin yayınlarına da erişebileceklerini tekrar duyurmuş olayım. Zaten bu vesileyle bir araya gelmiştik. Bir yandan da hani böyle bir Farklı bir yayın açık kaynağı da kullanarak bir tür aslında proje arşivi oluşturmak ve bunu paylaşıma açmak gibi bir gayenizde gözettiğiniz bir konuda olmuş oldu. Bakalım hani nasıl yayılacak bu yayın. Ben de merakla bekliyorum. Çok teşekkür edeyim. Eklemek istedikleriniz var mı? Çok teşekkür ee, ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Severek. Evet. Yani çok severek yaptığımız bir süre çok kolay olmuyor. O lojistik kısmı çok iyi onu <gülüyor> ifade ettin aslında. <gülüyor> Yeri bakınca hatta biraz korkutucu bile olabilir <gülüyor> ama e, doğrusu yani alanda olmak çok zevkli. Doğrusu bu işte Tuncel için yaptığımız uzaktan tasarım süreçleri yerine gidip montaj da çok ilginç oldu. Ama alanda olmanın da başka keyfi var doğrusu. Bu ikisini herhalde birlikte sürdürürüz diye düşünüyoruz ileriki yıllarda. Çok güzel. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Ben de merakla bekliyorum. Bundan sonra yapacaklarınızı, yeni gelecek yayınları, yeni projeleri, atölyeleri diyeyim. Sevgili Arda İnceoğlu, Başak Eren ve Derya Uzal ile birlikteydik. Tasarlı ve Yap stüdyolarını ve yeni çıkan Tasarlı ve Yap yayınından bahsetmiş olduk. Açık kaynak olduğunu, erişilebilir olduğunu tekrar etmiş olayım. Açık mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Very good, great. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz budur. Seramik budur.